Allah'a ibadetten geri durma. Allah'a ibadet eyle. Allah'a itaat edersen Allah da sana itaat edecek. Evet. Çok acayip bir söz şey söylüyorum size. Kendi söylüyor. Men atani, tekat atatehu. Her kim bana itaat ederse ben de ona itaat ederim diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Hazretleri. Yani isteğini yerine getiririm diyor. Veririm diyor. Men atani, tekat atatehu. Her kim ki benden ister bana itaat eder ben ona ithal ederim, isteklerini yerine getiririm diyor.